Bil iman kitabından bu şubeler almış. Yetmiş yedi mi yetmiş kusur şubedir. Yetmiş yedi şubedir. Bu şubelerde de biz altmış beşinci şubedeyiz. O da nedir? Teşnitul aatis. Bu nişan Allah'ın izniyle buyurun. Teşmiitul aatis nedir? Baya bildiğimiz bir de ne Elhamdülillah diyor. Karşı taraf yer. Allah diyor. O da diyor. Yehdikumullahu ve yusuluhu bu bir şübedir tek başına. Bak arkadaşlar. imanın salih amellerin ne kadar şübeleri var? Çoktur. Ama İmam Beyheki cumbuzdan bir 77 taneyi seçmiş. Yani en önemlilerini. Yoksa başka şübeleri de var. Aslında şübeler çıkarttığında 700 şübeler çıkar. Yok 77. Ama önemlileri seçmiş. Mesela Allah'a iman, peygambere iman, resullara iman, kadere iman vs. Biz bunları işledik. Bunların içinden de bakıyoruz. Bize basit geliyor. İşte gördük hasta ziyareti bundan önce. Yani salam, verme, adabı. Bunları biz basit sayıyoruz ama basit değil. Allah Teala dediği gibi hu indal indallah azim. Allah indinde bunlar nedir? Azimdiler. Siz insan ediyorsunuz bunları, küçük zannediyorsunuz ama Allah indinde bunlar büyüktür. Bütün Allah'ın emirleri büyüktür. İman güçlenmedikçe, desteklenmedikçe ayakta duramaz. Çünkü bir düşman var, balyozdan vuruyor imanı. Sen buna destek vermedikçe kırar onu, param parçalır onu. Bu iman şübelerinin bir kısmı olması olmazdır. Yapmasan imanın gider. Bir kısmı da imanı ayakta tutsun, mükemmelleştirsin, zirvete, tavan yaptırsın. Bundan da birisi teşmitül at Nedir? Absürme, absürmeye cevap vermek. Yani bir Müslüman elhamdülillah dedi, sen ona ne verirsin? karşılığı verirsin. Şimdi Arapçada bir de Arapca bunun anlamını bir bilelim. Ne ders dersten daha leziz, daha lezzetli olur dersi bilmemiz. Biz baktık tercümelere, teşmitül atisa hepsi tercümelerde ne vermişler? Karşılığı, hep şuranın karşılığını vermek, yani onu e, cevaplanmak. Bir de biz bakalım nedir anlamı Arapça. Altıs nedir dedik? Ebşür. Bunda bir sorun yoktur. Bir Müslüman ebşürdü. Bu atsetti yani. Atız Arapçası ebşürmaktır. Teşmit nedir? Teşmit Arapçada şemate'den alınmış. Şemate nedir? Alay etmektir. Yani alay ediyorsun karşı tarafa. Anlatabildim mi? E şimdi burada tutmadı. Biz teşmitül atis o diyoruz. Biz yarhamdülillah dememiz lazım. Ama biz şemate yapmıyoruz. Ama anlam olarak budur. Alimler diyorlar şemate nedir? Bak la mu'min bir musulman bir musulman bir zor durumda kaldı yani bir hataya düştü onunla alay etmek. Caiz değil. Değil mi? Tam tersine o düşmüşse sen el uzatır, onu kaldırırsın. Yani şeytan onu oyuna getirmiş bir hata yapmış. Sen de gidersin bak ben demedim bu Müslüman böyle hata yapar bu böyledir bu nedir? Alay etmektir. İşte bu Arapçada şematedir. La yecuzu. Hiçbir şekilde bir Musulman düştü yere sen onu alay edemezsin. İster bu düşük itikadında olsun ister inancında olsun ister ahlakında olsun ister verdiği sözde olsun ne de olursa olsun sen ne yapacaksın buna? alay etmeyeceksin. Çünkü men de kadukka diyorlar bizim e, meselde. Yani kimsenin kapını çalma kapın çalınır. Yen yani de ata bir sözü daha var. Evin canlanan ise kimsenin evine daşa atma. Anlatabildim mi? Yani kapını çaldın bir denen kapısını çaldın kapını çalınır. El ceza u min cinsil amel. Bu da şer'i bir terimdir. Ceza Amelin cinsindendir. Sen alay etsen Allah da senin onun başına getir. Hatta bir korkunç hadis var. Gerçek hadisin senedi zayıftır ama metni sahihtir. Allah-u Aleyhi bu hadise hepimiz fıkh etmemiz lazım. O da nedir? Men ayyere ahahu bi zembim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Men ayyere ahahu bi zembim lem yemut hatta yef'al kim bir arkadaşını bir günahla alay etse bir arkadaş bir günaha düştü. Sen ona ya alay et nasıl düşersin buna alay edersin? Lem yemut hatta O alay eden ölmez hatta ki o hataya kendisi düşmesin. Korkunç bir hadis. Yani senedi zayıf ise de ama anlamı doğrudur. Neden diğer kaideler destekliyor? Belki bu hadisin bugün de senedi sahibi bulunmadı ileride bulunabilir inşallah. Maksat nedir? Anlamı doğrudur. Onun için alay etmek güzel bir şey değil ama burada alay meselesi var. Biz de gelelim bunun köçeğine, köçe Nereden alınmış bu alay? Niye teşmitül atis? Eydi bu teşmitül atisa hocalar mı verdi, alimler mi verdi bu adı? Hayır. Biz diğer derslerde de okuduk. Resulullah dedi beş müslümanın bir Müslümanın bir Musulmanın üzerine beş tane şey vaciptir. Salam vermek, ziyaret etmek, cenazesine gitmek. Biri de neydir? Teşmitul Atis. Yani bu adı şer'i bir adtır. Resulullah söylemiş, Resulullah da Allah Teala'dan vahiy olarak bunu almıştı. O zaman neye alay ediyoruz burada? Neye alay ediyoruz? İşte bir rivayette diyorlar Hazret Adem Aleyhissalatu vesselam Allah Teala ruhunu eriçen ona ruh bedenine gelirken efşürmüş. Orada elhamdülillah demiş. Yende de meleklerin yanında efşürmüş. Melekler e, öğretmiş e, elhamdülillah demiş. Melekler erham kulladır demiyor. O da demiş Allah. Bu nedir? Bu iki tane, üç tane böyle rivayetler var. Bunların senetlerinde e, var ise de biraz e, zayıflık ama bu Resulullah'ın dedirici gibi Haddutu an beni İsrail ve leharac. Beni İsrail'den dinimize doğru, dinimizden ters düşmeyen meselelerde biz konuşabiliriz. Anlatabildim mi? Bu da bu meselede tefsir kitaplarımızda geçtiği için e, bu itikada e, hiçbir şey ters değil. Mesela diyor ki Hazreti Adam gözünü açtı. allah Teala'ya dedi Muhammed hakkı için. Nereden biliyorsun Muhammed'i dedi Allah-u Teala ona. Dedi gördüm orada yazılmıştı Muhammed. Buna biz karşı gelebiliriz. Bunu söyleyemeyiz. Neden? Çünkü bu akideye haricidir. Önce Hazreti Adam gözünü açarken hiçbir şey bilmiyordu. Hiçbir şey bilmiyordu. allah Teala sonradan öğretti ona. Nasıl okudu o zaman? Bir de e, Allah Teala'dan hak sorulmaz. Yani kul kul kullan Allah Teala'dan bir hakkı soramazsın. Yani filan kul hakkı için diyemezsin Allah Teala'ye. Ya. Yani o yaratandır, o kul, nedir kuldur. Ne kadar Allah'a yakın olursa kul, hak Allah Teala'dan istenilmez. Bu saygısızlıktır Rabbil Alemin'e karşı. Rabbil Alemin yaratandır. İstersen Rabbil Aleminden kendi bize öğretmiş onun isim sıfatlarıyla yer varacağız ona. Yen de neyle yer varacağız ona? Salih amellerimizde. İşte bak ya ya Rabbim ben Resulullah'ı sevdiğim için, ona ittiba ettiğim için beni affet. Yen de bir salih şahıs var. O da alimdir, evliya Allah'tır. Gideriz deriz ona ey evliya Allah Ahmet Hoca, ya Mahmud Hoca. ya Mahmud dede ne yap? Bu alim için dua, e, benim için dua et. Çünkü sen salih insansın doğan kabul olur. Eylül Mahmud öldükten sonra o da olmaz. İşte bu türlü meseleler olsa biz karşı geliriz. Ama karşı değilse bir mahsuru yoktur. Şimdi şeytana gelelim. Baş düşmanımız iblis cennette. Ne olmuş? He? olmuş. Neden? Bak Hazret Adem yüzünden İblis def oldu. Neden? Allah'ın rahmetine atıldı. Ne yaptı? Hazreti Adem ne dedi? Elhamdülillah. Şükretti Allah. Zürvet. Melekler ne dedi ona? Elhamdülillah. Dua ettiler Adem. O ne yaptı? Atrafındaki bütün toplumsala yehdikumullah. Sizi de Allah rahmetine ve hidayetine kavuştur. Burada şeytan ne oldu? Küçüldü, mahvoldu. İşte şemate alimler diyorlar. Buradan alınmış. Yani biz asıl da kardeşimize Elhamdülillah derken biz yerham kola dersen şeytanla alay ediyoruz. Yani kahrol şeytan. Kahrın üzerine kahrol. Biz kimin torunlarıyız? Babamız adam. Ki sen onun yüzünden Allah'ın rahmetinden atıldın. Ebedi rahmetten. Şimdi anladık mı şemate dedir Onun için demişler teşmitül atız. Yoksa şemate asıl da nedir? şey değil. Bir de apşürmek güzel bir şeydir. Allah Teala bunu ne yapar? Sever. Allah Teala'yı neyi sevmez? Esnemeyi, değil mi? Esneme. Bunu sevmez. Bu da Bukhari'de geçiyor. Diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "İnne Allah ittas." Allah Teala apşürmeyi ne yapar? Sever. Acaba niye sever Allah Teala apşürmeyi? ona geleceğiz şimdi ama burada hapşürmeyi seviyor. Babamıza ruh geldiğinde de hapşürmüş. Demek ki güzel bir şeydi. Ve yekrahu't-tathaw, tathawb nedir? Esnemek. İnsanlar ne öpür esniyor. Fe iza ata sa ehadukum ve kana hakkan ala kulli muslimin semaehu, semaehu en yaqula lehu yerhamukallah. bir musliman hapşürdü. Allah'a hamd etti. Hamd etti. O bir müslümanın üzerine vaciptir. Ona cevap vermesi lazım. Demesi lazım merham kılla. Sonra hadisin devamını diyor. "Ve ammet Esnemeye gelince Resulullah diyor, "Fe innemahu ve min Bu da şeytandandır. Şimdi anlaşıldı Allah Teala niye sevmiyor? "Fe izâ" تَثَاوَبَ اَحَدَكُمْ فَلْيَرِدُّهُ مَسْتَطَاعًا فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَثَاوَبَ ضَحَكَ مِنْهُ şeytan. Dür bir denen esnemesi esnemesi gelse ne yapsın? Elinden geldik sonu def etsin, göndersin değil mi? Tutsun onu. Ama yapamadı ne yapar? Ee, şeytan ona güler. Demek ki Esnemek, epsürmenin zıddıdır. Ondan dolayı biz şeytanla alay ediyoruz. Yani halk dilinde ne diyorlar? Çatlatıyoruz eğer tabiri caiziyse. Buradan alınmış işte. Allah epsürmeyi seviyor, esnemeyi sevmiyor. Onun için esnemenin sünneti nedir? Tutacaksın kendini. Yapamadın elini koyacaksın ağzına. Hatta bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde buyuruyor. Diyor ki esnedin, elini ağzına koymadın, şeytan içine girer sana. Tabi şeytan bu manevi bir meseledir. Bir fiili girer, içine girer, hepsi olur. Bu kaybı meseledir. Ama şeytan ne yapar, güler seni. Hakikaten sen bir kameranın karşısına çık, esne. Ondan sonra çalıştır, kimse seni görmeden. Bak tipin ne acayip oluyor. Kendi kendine gülersin. Şeytanın gülmesi o zaman doğaldır. Çünkü insan oğlu allah Teala en güzel şekilde yaratmış onu. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا beni Adem <آدم> Allah-u Teala وَخَلَقْنَاهُمْ fi ahsani تَقُو۪ي En güzel şekilde yarattık. Ama şeytan bunu hasadet eder. Kendisi güzel değil. Kendisi çirkindir. Bunu ne yapar? İnsanı bunda da hasadet eder. Onun için esnerken tipi böyle komik olur cüler onu. Evet. Bu da nedir? Teşmitül Atisin anlamıdır. Şimdi bunu anladık. Şimdi bir de gelelim lafızlara. Kaç tane lafız rivayet olunmuş şeyde? sünnette? sünnette. Neyle ilgili? Teşmit'le ilgili. Yani ebşürmeye cevap vermekle ilgili. Bir de ebşürdü dedi Erhamullah, ne diyecek? Resulullah sallallahu alaihi wasallam Buharide geçtiği gibi, "Allahü Cüzzam" dedi. Eğer birisi bir şey yaptıysa, Allah'a şükürler olsun. Eğer birisi bir şey yaptıysa, Allah'a şükürler olsun. bir şey efşürdü Allah'a şükürler olsun. Eğer birisi bir şey yaptıysa, Allah'a şükürler olsun. Eğer bir bir وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ اَوْ صَاحِبُهُ Kardeşi, yani onun arkadaşı, yanındaki musulman yani. Desin ona, يَرْحَمُكَ اللّٰهُ يَرْحَمُكَ Nedir anlamı? Allah seni rahmetine kavuştursun. يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ Arkadaşı dedi ona, يَرْحَمُكَ اللّٰهُ o desin, hapşıran adam dönsün desin, yehdikumullahu ve yusliha ve yuslihu balekum, Ba lekum. Ve yusliha ve yuslihu balekum. Yehdikum Allah, size de Allah hidayet versin. Ve yuslihu balekum. Bal nedir? Bal zihin. Değil mi? Bal zihindir. Yani zihnini Allah ne yapsın? İslah etsin. İnsanın zihni, fiçli, beyni ıslahıson olur. Her şeyi ıslah olur. Bak bir günde, bugün de bir bilgisayar getiriyorsun. En lukus ekran alsan, klavye alsan, mouse alsan, ha? Ama hard diskü karışır ise ne olur? Hiçbir şey yaramaz. Takılır, bilgisayarın durar, donar vs. Ama hard diskü çok güzel çalışıyorsa sen çok güzel iş yaparsın. İşte bu beyin insanı neydir? Merkezidir. Onun için dua ediyorsun. Ne güzel dua değil mi? Önce sen ne diyorsun? Elhamdülillah. Hamd olsun Allah. O ne diyor? Allah seni rahmetine kavuştursun. Sen dönüp ne diyorsun? Allah sana hidayet versin, ve zihnini ıslah etsin. Çok güzel. Bu bir rivayet. İkinci rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer hapşırırsa biriniz felyekul Bir tane abşürdü şöyle söylesin Elhamdülillahi ala kulli hal Her hali çala şükür olsun hamd olsun Ve yekul ahuhu veya sahibi arkadaşı yani onun kardeşi ona desin yerhamukallah ve يقول هو yehdi الله ve بالكم Bu da Ebu Davud'ta rivayet olunur Burada bir fazlalığı var Aynen odur ama burada elhamdülillah ala kulli hal. Bir rivayette Tirmizi'de geçiyor. Ee, Abu Dawud Tirmizi'de geçiyor. Velevçi bazı alemler bu hadisi rivayeti zayıf ediyorlar. İbni, İbni Mes'ud'a mevkuf yapıyorlar. Yani İbn Mes'ud'un sözüdür bu diyorlar. O da nedir? İzâ etesâh edukum fel yekul elhamdülillâhi rabbil alemî ve liqul lehu men يرد alayhi yerhamukallah ve liqul lana ve lekum. Burada bir ziyade var. Yaghfirullah lana ve lekum. Bu da bir rivayettir. Bir rivayet de İbn Abbas'tan geliyor. Diyorlar ki İbn Abbas'ın bir telebesi diyor ki ben gördüm, duydum İbn Abbas şöyle diyordu. Afanallahu ve iyyakum minan nar. Bunu da İbn Abbas'tan rivayet olmuştur. Bir rivayette de İmam Malik Muvatta'ında Abdullah İbn Ömer'den diyor ki eee yerhamkumullah'tan sonra yerhamunallah ve iyyakum ve yaghfir lana ve lekum. Bu da bir rivayet. Ama en meşhuru nedir? Elhamdullah yerhamkumullah yahdikumullah ve yeslahu Bu rivayetlerden birkaç tane ne çıkıyor? Rivayet sözler çıkıyor. Hapşürmenin cevapları çıkıyor. Bunu da hangisini getirsek olur. Buna diğerler tenvi'i. Tenvi'i nedir? Çeşitlilik. Çeşitlilik. Aynı Her zaman aynen şeyi söylesen ne olur? Kalbin alışır, dilin alışır. Bu sefer anlamını bilemezsin. Çeşitlesen ne olur? Aynen istiftah duasında. Mesela Resulullah'tan dört tane, beş yani tane sahih istiftah duası var. Mesela biz Hanefi mezsebi ne diyoruz? Sübhanıkallahu muhamdika. Şafiiler, Vaceht Vaci, Vasaire. Bunlar alimler diyorlar hep şu doğru olduğu için ben Hanefi olduğum asnada da bir mani yoktur ki Hanık yerine Vacehtını okuyam. Ama bir sefer böyle, bir sefer böyle, bir sefer böyle ne yapar bu? Kalbi hazır ve nazır koyar. Nerede? Her zaman namaz beyninin namaz kalbinle hepsi bir olur. Ama ezberlemişsen bir insan bazen şiir ezberler. Böyle takır takır onu okur ama ne dediğini de bilmez. İşte bu kalp ne yerine gelsin. Ondan dolayı arkadaşlar, alimler diyorlar ki burada rivayetler alan birincisi, birincisi ne deriz? Elhamdülillah. hamd olsun Allah'a. Çinci, Elhamdülillahi ala kulli hal. Bunu da desek bir mahsur yoktur. Üçüncüsü, Elhamdülillahi rabbil alemin. Bu üç tane var. Kimi için? Ebşüren için. Elhamdülillah. Elhamdülillah ala kulli hal. Ha? Bir de e, Elhamdülillah Rabbil alemin. Bir de e, Karşı taraf e, Yerhamku Allah dedi. Bunda ihtilaf yoktur. Bir tane rivayet var. Yerhamku diyecek. Ama karşı taraf ne diyecek? Bir daha dönen Ebşuren ne diyecek? Burada da bir kaç tane rivayet var. Yehdikukumullah ve yesluh bu meşhur rivayetimizdir. Buhari rivayetidir. O birisi Yaghfirullah lene ve lekum. Bunu da diyebilirsin. Bir mahsuru yoktur. Mesela bazı arkadaşlarımız var. Çok titiz sünnetçidir. Allah razı olsun onlardan ama bir taraflı, bir gözden bakıyorlar. Halbuki sünnetin hepsini görmesi lazım. Bunu desen inkar eder. Der. Niye böyle diyorsun? Asıl sünnet budur der. Mesela var? Mesela ben bir gün bir, bir arkadaşlar yanında, bir grubun yanında gittik. Ben dediler gel hocam bu senin adamındır. Sen cemaattendir demek istiyorlar. Yani bizim kitap o sünnetten amel edenlerdendir. Bunu da anlaşamıyoruz Camide e, devamlı bizimle müşkület çıkartıyor. Nedir kardeş, hayırdır dedim. Baktım arkadaşken bir de ilmi de yoktur. Nedir dedi, ya ihtilaf nedir etmişler. Niye? E, imamla beraber salam veriyorsunuz. Şimdi Hanefi mezhebinde imam dedi, esselamu aleyküm cemaat dedi, esselamu aleyküm. Diğer mezheplerde imam dedi, esselamu aleyküm ve rahmetullahi esselamu aleyküm ve rahmetullahi ondan sonra cemaat salam verir. Mezheplerin zenginliği. Bu da Resulullah'tan anılmadır muhakkak. Olmasa iştehattır Hangisi de hakka yakın onun tutarlar. O arkadaşa niye bunları inkar ediyorsun? Diyor, sünnet budur. Bukhari'de böyle geçiyor. Nerede geçiyor Bukhari'de? Getir onu. Getiremedi tabii, Ama biz getirdik onu. Bellidir zaten. Bukhari okuyan bilir. bab Salat'ta getirirsin. Bab-ı Salat'ta teselçülden geçiriyor. Önce tek bir sonra en son salam. Açtın babı. Aynen rivayet. Hadis Enes'tendir. Allah-u Alem yoksa İbn-i şu Şu anda hatırlamıyorum. Aynen diyor ki İbni Abbas'tandır yani. De. Galiba İbni Abbas'tandır. Diyor ki İbni Abbas biz bazen Resulullah ve Resulullah da verdik bazen Resulullah'tan sonra verdik. E, hadis de bu Ne oldu? Demek ki bir şeyi emir bil ma'ruf yaparsan bilmen lazım. Bu ma'ruftur terk olmuş, bu munker de işlenmiş. Bunun bir fıkhı var. Emir bil ma'ruf. İşte onun için bazı arkadaşlar bilmezler. Bu rivayetler hepsi nedir? Var. Var. O da nedir? Yehdikumullah ve yusluhbalikum bu meşhur Bukhar'ın rivayetidir. Kincisi yegfurullah lene ve lekum bu da olur. Üçüncüsü afanallahu ve iyakum nar, bu da olur. Bazen söyle. Genelde bunu söyleriz arada bunu da söyleyebiliriz. Yerhamkumullah yerhamuna allahu ve iyakum ve yegfur lene ve lekum. Bunlar nedir hepsi? Bunlar geçen sünnetler rivayetlerdir. Eydir. bu konuya atlanmadan önce bir ha havamın arasında bir şey var, bir mesele var. O da nedir? Mesela birden ne ab şurdu dede, elhamdülillah. O diyor yehdina, yehdina ve yehdikumullah. Bu nedir? Bunun aslı yoktur işte. Bunun aslı yoktur. Buna karşı gelebiliriz. Yehdina ve yehdikumullah'ın aslı yoktur. Bir de anlam olarak yanlıştır. O sene diyor yer hemkallah? Sen diyorsun beni Allah rahmet etsin sen de Allah rahmet etsin. Önce önce kendine dua ediyorsun. Bu adapten değil. Ona cevap vermen lazım sen. Çünkü o sene yerhamkullah dedi sen dedin yehdikumullah ve yehdine ve yehdikumullah diyorsun. O zaten seni çiğde et, dua ediyor. O sene ne diyor? Yehdikumullah ve yusluhbelikum. Sen diyorsun yehdine ve yehdikumullah. Bu lafız sahih değil, doğru değil. Doğru olan nedir? Sünnette geçende. Ona dua edeceksin. O sana dua etti. Sen ona karşılıklı vereceksin. Doğru olan budur. Evet. İyidir. Şimdi abşürdün cevap vermenin hükmü nedir? Yani teşmitül atısın hükmü nedir? Şimdi biz bildik teşmitul atıs nedir? Onun için bunu Arapçalara kullanabiliriz bir mahsuru yoktur. Çünkü a Tam Türkçe'de karşılığı yoktur. Şimdi tam Arapça karşılıklıysa Abşuran'a alay etmek olmuyor. E ama en güzeli Yender Abşuran'ı ne cevaplamak o da olmuyor. Teşmitul ahdisi. Bunu bilin. Çünkü hadiste de geçiyor. Şimdi de gelir. Hükmü nedir? Bunun hükmü nedir? Alimler diyorlar ki bunun hükmü vaciptir. Cevap vermenin hükmü nedir? Vaciptir. Duydum bir tane elhamdülillah dedi, ona cevap vermen lazım. Burada nereden gelmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hakkul muslimi alel muslimi khemseh Müslümanın Müslümanın üzerine beş tane hakkı var. Raddusselam selamı cevaplamak. Ben bazen Türkçe'de rad, raddetmek diyorum, bu olmuyor. Arkadaşlar uyandırdılar beni. Ama Arapça karşılık vermek yani reddü selam yani karşılık vermek, iyardetül meridi hastayı ziyaret etmek bu çi dersi işledik. İttibaul cenaza. bunu da o dersin içinde işledik. Canazaya gitmek namazını kıldırmak. ve icabetül dağağa Davatine icabet etmek. Yani kardeş dedi buyurun ben de davetlisiniz lebek dememiz lazım hemen devamımızla. He? O bilisi nedir en sonu? Ve teşmitul hatis. Muttfakun aleyh. Buhari, Müslim ittifak etmiş. Bir rivayet, başka bir rivayet İmam Müslim'den geliyor. Hakkul muslima, hakkul muslimi 6. diyor, "Müslümanın hakkı 6 tanedir." İle lekeytehu feslim aleyhi. Onu, onunla karşılaştığın salam vermen lazım. Ona. Yani burada sadece salamı cevaplamak değilsen salam birmak dava çıktı ve ile daha kefeci bu seni davat etti istica et ve ile stansa hakkafan sahlahu senden nasihat işledi istişare etti ona en güzel şekilde bile daha bildiğini anlatacaksın ve ile atasa şürdü fehammmed Allah'a Allah' hamdetti, deetti ona cevab ver yani teşmit et on وَإِذَا مَرَضَ فَعُدْهُ وَإِذَا, وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ Hastalandı ziyaret et. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُ Ölse de cenazesine gitti. Bu da rivayetidir Müslüm'den. Ondan dolayı atıs e, alimler dediler ki burada ihlâf ettiler. Bir kısmı dedi teşmîtül atıs, cevap vermek farz-u ayn'dir. Bir kısmı dedi farz-u kifayet. Yani bir toplumda e, Aydın kardeş açtırdı. Biz eee tane kardeş oradan yerham kallah dedi o birisinden düşer. Bu farz-ı kifayedir. Farz-ı ayn nedir? Hepimiz dememiz ona lazım. Racih olan budur. <gülüyor> Alimler bu konuda ihtilaf etmişler. Ama racih olan nedir? Farzı ki aindir. Her çeşit ona ne yapması lazım? cevap vermesi lazım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne, ne buyuruyor? Dur, kâne haqqen alâ kullü men semâhu en yekûle, yârham kallar. Resulullah diyor, haqtir her eşiten onu, <gülüyor> her eşiten onu ne desin ona? Yârham kallar. O zaman her eşiteni burada nedir? Delildir ki, neye? Delildir. Ucuba. Evet, bu da nedir? <gülüyor> bu da Ondan zahirdir. İyidir. Enes kardeş dedik ebşürdü. <gülüyor> rakih olan bizim üzerimize her çeşi şey ona yer hamukallah demesi lazım. Eyidir, o ne demesi lazım? O bir sefer dese yehdikumullahu eslahi velikum o yeter. Hepsine ayrı ayrı demek gerekmez. Dese ne olur? Bir nevi sünnete muhalefet olur. Yani madem Resulullah demiş bir sefer değil yeter. Hatta mesela e, Aydın ebşürdü. Herkes dedi ona o da dedi yehdikumullahi estağabalikum ondan sonra Eyüp kardeş dedi ona yerham kallahu. Gerek yoktur cevap versin ona. Hatta bildim Bu da bir fıkh. Neyin fıkhı? Ebşürmenin fıkhı. Evet. Bu dedik hükmü nedir? Vaciptir. Farz-ı Ayn'dir. Racih olan budur. Ha marcoh olan da var. Bazı alimler demiş farz-ı kifayel. Aynen salamcı. Biz neyi tercih ediyor Alimlerimiz, böyücü alimler bunu tercih ediyor. Cumhur'un kavlu nedir? Farz-ı Ayn'dir. Farz-ı Ayn'dir. Ey'dir, gayri musulmanı teşmit etmek nedir? Gayri Müslüman abşürdü. Ona ne dememiz lazım? Yani ister Hristiyan, ister Yahudi, ister Zındık, ister Şafir, ister Ataiz, ister e, Modran, ister e, e, inanmayan, yani gayrimüslim. Absürdü ne olacaktır? Şimdi asılda bizde kaide var. Allah subhanehu ve teala Tevbe surası 113. sura. 113. ayet Tevbe suresinde. Bu bir kaydedir. Ne diyor? Ve mâ kâne lin-nebiyyi ve'l-lezîne âmenû en yestahfirû Ne nebi ve ne inilen olan iman edenler müşrikler için istiğfar etsinler. İstighfar nedir? Doğa. Doğa istiğfar hepsi dahil. Etsinler. Ve lev kâne ul-qurbâ ve lev cû yahunlâr olsa baba, amca, oğul ve sair. Min <gülüyor> ba'dima tebena lehum enhum belli olduktan sonra bunlar ashabu cehennemdiler. E şimdi biz bir sokakta bir Müslümanlar fırdı gel bakarım sen Müslüman mısın? diyemeyiz. Çünkü Müslüman bellidir. Biz kimden bahsediyoruz dedik? Yahudi, Hristiyan. Yani bellidir bunlar. Gayrimüslimdiler kafirdiler, ebedi ataştadılar. Yen de inanmayan, insan bir de inanmıyorsa ben onu nasıl o inanmıyor ben ona diyelim sen müslümansın olmaz. Bu bir kaidedir. Ama bunun yanında İslam yine nedir? Dedik toplumsal bir dindir. Bu Yahudi, Hristiyan bizim toplumumuzda yaşadığı için ne yapacağız bunlara? Toplumumuzda yaşamaklarında izin var mı Allah Teala yanından? Var. Yahudi, Müslüman, e, Hristiyan, Yahudi, İslam olmasa, İslam devletinde cizye verir. Ha? Cizye Türkçesi nedir? Cizye verir. Yani bir para verir. Onun karşılığında bizim devletimizden yararlanır. Ondan dolayı bir Müslüman, e, bir Yahudi, Hristiyan ebşürdü. Onun cevabı ayrıdır. Bir Çafir, bir zındık, bir din düşmanı apşürdü, ona cevap verilmez. Atabildim mi? Ama apaçık şey olacaktır. Neden? Çünkü onun İslam toplumunda yaşama hakkı yoktur. Biz nasıl onun üzerine fıkhı yürütürüz burada? İşte burada ne çıkıyor ortaya? yere? Hoş görü diyenler bu ölçüleri kaybediyorlar. Kaybetmememiz lazım. Yahudi, Hristiyan, Apşürdü, onun hükmü var bizim kitabımızda. Ama zındık, İslam'a düşmanlık açmış. Yani inanmıyor. Ha? Bunun hükmü yoktur. Bunun hükmü bizim dinimizde. Bu katli olur. Toplumdan, e, toplumu bu bir kanserdir. Toplumu bunlardan kurmak lazım. Bu bizim dinimizdir. Bazı insan var, diğer bir, nasıl bir dindir? Kardeşim bize söyleme. Bu bizim dinimiz değil. Bu Allah Rabbül Alemin değil. Var ise gücün bit Allah Teala ile bunu tartış. Bize gelme. Biz Allah'ın kuluyuz. Biz Allah'ın emirlerini uyguluyoruz. Ha uygulamakta bir hata var ise başka bir alim başkasını söylemişse biz hata yapmışsak evet onda biz hatamız boyun kıldanın cedir, şeriatın önünde. Ama biz burada alimlerin görüşünü naklediyoruz. Yani bir tane çıkmasın akşam çetsin desin işte e, böyledir. Evet. Evet. Şimdi eğer bir gayri Müslüm dedikten kastettiğimiz nedir? Yahudi Hristiyan. Apaçuk dedi apaçuk ebşürdü. Dedi elhamdülillah. Ne dersin ona? Yani adam elhamdülillah diyor. Sen ona ne dersin? Nasıl dedik bize apaçuk salam verdi geçen derste. Esselamu aleyküm dedi. Sen dedi Yerşim aleykum Höküm dedi, apşürdü dedel hamdülillah. Biz orada ne dedik? <gülüyor> yerhamukallah, yerhamukallah deriz. Burada ne deriz ona? Demeliz yerhamukallah. Çünkü ona duadır. Biz ona dua etmekten emir olunmuş. Fai <gülüyor> Kusura bakmayın. Aslında bir gün ders malı değil ama hastalık ee, biz o kıyda ayette dedik ki Tevbe surası bu bir kaydedir müşrikler e, ataşlık. E biz biliyoruz Yahudi Hristiyan ataşlık. Tram Allah Teala onlara kitaplarından, dinlerinden, peygamberlerinden dolayı bu hakkı tanımıştır. Yemeklerini yiyebiliriz. Kadınlarıyla evlenebiliriz. <gülüyor> evet. Şimdi eee <gülüyor> Onlara ne deriz? Yehdikumullah <gülüyor> ve yeslihu balikum. Cevap münevvez. O dedi elhamdülillah diyelim. ve yeslihu balikum. Allah sana hidayet versin ve beynini ıslah etsin. Hidayet versinsin. Hidayet bizim görevimizdir. Bizim düşmanımızsın da hidayet isteriz. Ama düşman istemiyorsa biz ona devamlı hidayet isteriz ama düşman saldırıyorsa o zaman öldürürüz. Bak cihadül davet de da budur. Biz bir köye geldi Müslümanlar o köyde davet yaparız. Diyerler siz davet yapmayın, çıkın buradan. Ya yapmayın, eylemeyin. Gelin işte size davet yaparım bak güzeldir. Yapmayın. Yapsanız o zaman siz bizi bırakın. Size size davet yaparız. Bırakın biz halka davet yapalım. Onlar diyorlar, "Hayır." Yapsanız vururuz. O zaman biz onları vuracağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gızve, bir köyü etmeden önce beklerdi. Bakın azan okunuyun o köyde. Yani hücvet-i Yani bizim dinimiz rahmet dinidir. Kim bize saldırsa o zaman hak etmiş onu. Müşrikler için, kafirler için, Yahudi, Hristiyanlar için biz dua ederiz. Allah hidayete versin onları. Etmez miyiz? Ama kimi için dua etmeliyiz bunların içinde? Bize savaş açanlar. Kim Müslümanlardan uğraşıyor, ister yerli nifak olsun, ister Yahudi Hristiyan olsun, onun için biz dua etmeliyiz. İşte bu da budur. Evet. <gülüyor> Abu Musa'l-Eş'ari radıyallahu anh'u diyor ki, Yahudiler Resulullah'ın yanında hepşirürdüler. Hepşürürdüler Resulullah'ın gözüne bakardılar. İsterdiler Resulullah desin olara yerhamkum Allah. Çünkü biliyorlar peygamberdir. Peygamberin duası da iyidir. Berekettir. Ama Resulullah ne derdi olara? Ki biz fıkhı oradan öğreniyoruz. Bizim imanımızdır. Ne derdi olara? Yehdikumullah ve esutahbalikum. Abu Davud Tirmizi sahihdir. Anlaşıldı mı? Yani bir Hristiyan resmen "Abşürül elhamdullah" dedi, "Yarhamukallah" deriz ona. "Yehdikumullah ve istahbalekum, yarhamkumullah" deriz ona. Alimler de diyorlar ki, <gülüyor> çünkü dua Musulmana mahsustur. Anlatabildim mi? Dua istiğfar Müslüman için olur. Ama Yahudi için, Hristiyan için, gayrimüslim için hidayete doyardır. O zaman velaval bara ortadan kalkar. Dost ve düşmanlık Evet. Eydir bir daha abşürdü. Bir konu. Abşürdü dedi elhamdülillah sen de dedin, dedi yerhamkullah dedi diyeti konu. Biraz sonra bir daha abşürdü. Bir de dedi elhamdülillah. Sen de bir de dedi yerhamkullah bir de dedi. Üçüncüde bir daha abşürdü. Ne dersin ona? Hep böyle mi gidecek? Ya bu 4 5 oldu. 3'e kadar. Üçten sonra dersin şafakallah. Allah şifanı versin. Bu bir hastalıktır yani. Ne güzel değil mi? Aynen selam gibi dedik. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi sen dersin mağfiretuhu. Dedi mağfiretuhu artık ne diyeceksin? E bu geçse ne olur? Bitmez. Hatta ben bir espri şeyde var. Ee, Türkiye'ye yeni gelmiştim. Ee, dalga geçiyorlar şeyler. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir fukura çıkmıştım Diyor ki Musulmanlar diyor bir tane sahip çürüyor, Ondan sonra yarım saat Arapça konuşuyorlar. Alay ediyorlar bizimle. Bilmiyorlar. Bu alay etmek değil Biz cennete gidiyoruz. Abedi hayat kurtarıyoruz. Onlar üç tane güldürmek için, dört gazete satmak için bunu yazıyorlar. Ne kadar zavallılar olar, Değil mi? Fark burada oluyor işte? Budur fark. Biz her şeyin e, şeyini ne vermiş? Şeriatımız ölçüsünü koymuştur. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, İza in atasa feşemmitu Şey diyor ki e, Abdullah ibni Ebi Bakır Hazret Ebu Bakır'dan rivayet ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Abşürdü feşemmitu Sonra ebşürdü feshmettu. Thenma, ize atsa, feshmettu. Thenma, ize atsa, dördüncüde, Fakul, innaka mezkumun, sen, zikamsın. Zikam nedir? Giripsin, nezlesin. Abdullah diyor ki, babam bilmiyorum, üçüncüde mi dördüncüde mi dedi. Rıvayeti karıştırmışım diyor. Yani üçüncüde mi diyelim, sen mezkumsun yoksa dördüncüde. Salem İbn Al e, Akwa Tan rızı Allah ve onu diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam dedi: "Yüşmte Al-Atesü üçte, fma zade fahuo meskum. Bu da İbn Majid'in rivayet. Ates, abşuran üç sefer teşmit olunur. Üçüncüden sonra bu zikamdır. Yani meskum, yani giriptir nezledir. Ondan sonra diğer sununu, affa Bir de ee, alemler diyorlar ki afakallah nedir? Yok. Ha. Şafakallah da var, afakallah da var. Şafakallah Allah şifa versin sen. Afakallah Allah seni afiyete bazı insanlar Arapçada özellikle afakallah yani bir tane bir günaha düşse Allah seni bu kurtarsın yani bu günahtan gibi geliyor. Onun için alimler diyorlar afakallah Allah'tan sonra dersin belki o anlamaz dersin sen hastasın. Ne kadar ince. Şeytana yol açılmasın diye. Kapıyı kapatıyoruz. Alimlerimiz ne güzel düşünmüş. İyidir bir fıkıh daha. Biz dedik ki bir tane ebşürdü elhamdülillah dedi. Üç şefer deriz. Üçüncüden sonra diğeri ona şafakallah, afakallah deriz ona. Allah şifanı versin deriz. İyidir bir tane ebşürdü şükretmedi Elhamdülillah demeyin. Ne yapacağız ona? Ne yapacağız ona? Yerhamdülillah diyecek mıyız? Diyemeyiz. Çünkü Resulullah diyor eğer hamd etti sen ona dersin. Anlatabildim mi? Diyor ki Enes İbni Malik diyor ki adam Resulullah yanında hep şirdiler. Birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerhamdülillah dedi birine demedi o birisi dedi Yarasullah bana niye demedin? Dedi "Haza hamdallah ve haza lem yahmud." Bu bir rivayettedir. Buhari Müslim'de. Sordular "Yarasullah niye demedin?" dedi "Biri söyledi hamdetti Allah'a. Onu ben cevap verdim. Onu biri etmedi. Ben de cevap vermedim ona." Demek ki Ebshir'menin fıkhı nedir? Adam diyecek ki elhamdülillah biz yeriz erhamkullah. Eee Karşı tarafın dediği gibi ondan sonra yarım saat Arapça konuşuruz ama demezse konuşmaz. İşte o diğer e, bu Musa'nın e, hadisinde bir rivayette daha adam soruyor Resulullah diyor sen hamdetmedin o hamdetti. Cevap verdi. Bir rivayette daha diyor İda atas ahdukum faliyah mudullah. Faida e, atas ahdukum fa hamidallahha fa şemitu bir tane hapşürdü. Allah'a hamd etti, Ona karşılık verin. Feşemmitu. Ona cevabını verin. Fein lem yehmudullah fe la Bu da muslim. Eğer demediyse elhamdülillah sen ne dersin? Ona vermez. İyidir alimler diyorlar ki buna hatırlatırım. Hatırlatmak olur mu? Meselen, mesela, Eyüp mesela ne Elhamdülillah demedi Biz bunu hatırlatalım Eyyub'a yoksa hatırlatmayalım. Eğer alimler diyorlar, Eyüp cenelde nedir? Normal bir Müslümandır, bizim camiadendir, biliriz sünnete mukayyettir, her zaman yapıyor sünneti. Unutsa, ayıp, ah, hamd etler şey sana cevap veririm. Yani Eyüp yani unutkanlık yani tembellikten fezekir fe inne zikreten fe'il müminin. Hatırlat, müminlere faydası var. Ama bir tane tanımıyoruz onu. Hı? Ona etmeriz. Neden? Bu bir ceza kesiyorsun ona. Böyüc bir nimetten kendini alıkayın. Sen şükredeceksin. Şükrün karşılığı geleceksin. Evet. İyidir. Bunu da anladıktan sonra bir tane ebşürdü. Kendisi kimse yok. Tek başında odada. Elhamdülillah diyar mi? Evet diğer. Neden? Neden? Çünkü bu senden Allah'ın arasındadır. Sen Allah'a şükrediyorsun. Ne zaman toplumda olsun onlara cevap hakkı doğuyor. Sen şimdi odadasın elhamdülillah. Bunun bir sorunu yoktur. Melekler var belki sana cevap verir. Diyersin. Ama bazıları ne yapıyorlar? Elhamdülillahi, elhamdülillahi, hediykumullah diyor. Kendi başına. Bu nedir? Uydurmasyondur. Tabiri caiz ise. Sonradan eklemedi. Bunun aslı yoktur. Bunu alimler e, caiz görmüyor. Çünkü bu bir dinde olmayan bir şeydir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir dene, abşürdü, elhamdülillah dedi sen ona teşmit edersin cevabı verirsin. Etmedi veremezsin. Eydir namazda namazın içinde ebşürdünün olur. Hamd eder misin etmez misin? Namazın içinde hamd edersin. Ama gizli bir şekilde. Namazın içinde öp yürüdüm, Ayeti durduğun için diyersin. Diyebilirsin. Demesen de bir mahsuru yoktur. Ama diyebilirsin. Ama sessiz olacaksın. Ya bir tane sesli dedi? Cevap verelim ona hayır. O cahildir. Cahile cevap verilmez. Çünkü zamansız yapmış ibadet. Anlatabildim. Onun için ne yapacağız biz namazda? Kendimiz ebşürürüz. Bu da e, cumhurun kavludur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Rafi'a bin Rafi'a radıyallahu anhu diyor ki Sallaytu khalfa Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fe atas fe atastu Rafi'a diyor ki ben Resulullah'ın helfinde yani cemaatinde kıldım tam arkasındaydım Resulullah'ın namaz kıldım ebşürdüm Şöyle dedim Elhamdülillahi hamden ketiren tayyiben mübareken fihi mübareken aleyhi كما yuhibbû ربنا ve Vallahi hiç kusur da koymamış değil mi? Yani bunu o gazeteciler bulsa yarım saat değil bir saat diye Arapça konuşuyor. Bunu namazın isimde söylemiş. Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdikten sonra döndü dedi kim iyidir namazda konuştu? Her şey korkuyor. <gülüyor> bir vahiy endi, bir azarlama olur, yanlış mı yaptın? Çünkü çok var sahabe böyle yapıyordu. <gülüyor> Kim namazda konuştu? Üç sefer sordu Resulullah. Kimse cevap vermedi. Üçüncü seferden sonra Rafi'a diyor ben ya Resulullah. Korkarak artık ne diyeceğim? Ben ya Resulullah. Resulullah dedi nasıl söyledin? Ne söyledin? Bana de söyle. Rafi'a bir de tikrar ediyor uzun hikayeyi. Çok mükemmel bir hamd var için içinde. Dedim ki Elhamdülillahi hamden ketiren tayyiben mübareken fih mübareken aleyhi kemâ yuhibbu rabbuna ve yarda diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cülümsedi. Dedi ki vellezî nefsi biyedihî benim elim benim nefsim Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim. La kad ibtada raha bid'un bid'ati ve 30 meleken O nefsim ki Allah'ın elinde de ona yemin ederim. 30 kusur melek ne yaptılar? Yarış, yarıştılar hangisi çıkartsın samaya bu salih annedir. Demek ki namazda şükretmek olur. Ferz de olsa olur. Bu ferz namazındadır. Alimler buradan bunu istinbat etmişlerdi. Ondan dolayı bu namazda namazda bir dene elhamdülillah dedi. Buna cevap verilmez çünkü Resulullah'ın bir kaidesi var. Diyor inneha dessalatu la yuhelfu bi min kelamin nes. Bu namaz insanların kelemlerinden bir şey sözlerinden caiz değil namazda. İnme <İnnemâ> ve tekbirun ve kuran Bu tesbih tehlil Kur'an okumaktır. Namazda başka şey olmaz. Sadece hem de Kur'an'ındır. Tesbih'tendir, tehlilden'dir. Bundan başka demez. Onun için bina desel elhamdülillah, bu namazda olmaz. Kim bir denesi yaptı bunu? Abdullah İbni Selemi, Abdullah Sülemi. Neydi? Yaptı e Yarhamkullah dedi galiba bir tanesine. Sahabeler dizlerine vurmaya başladılar namazda. Yani süs. Ondan sonra Resulullah onu anlattı. Dedi bu hadis söyledirosu. Bu derste bir şey olmaz. Namazda bir şey söylenmez. Evet. Şimdi bir mesele <gülüyor> daha. Adabı nedir ebşürmenin? Bir adabı da var. Adabı nedir sünnette geçtiği gibi? Adabı sesini kısacaksın. hapşürdün tutmayacaksın kendini ama sesini kısacaksın. Bazı insan var, hapşür, götürür, yedi konşu duyuyor. Yani mahsus. Bu mekruhtür. Sünnete aykırıdır. Ne yapacaksın? Eline ağzına koyacaksın hapşürce. Yen, elbiseni kaldıracaksın. Böyle ağzına koyacaksın. Çünkü ebşürürken de ağzından ne çıkar? Tükürekçikler kırmçık gibi böyle parçalar çıkar. E bu topluma saçılabilir. Yandakiler rahatsız edebilir. Ne yapacaksın? adab sünnette geçtiği gibi. Elini koyacaksın. E, kimseyi de ebşürmenle şey yapmayacaksın. E, tabi. Bir de insanın tipi ebşürürken elini koysa yani hefz eder kendi şeyine. كَانَ النَّبِيُّ Abu هُرَيْرَى رَضَيَ اللّٰهِ Diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا Ağzına koyar derler. وَخَفَضَ Sesini de ne yapardı? Kısardı. Bu da e, adabındandır. İyidir, cuma namazında hatip hutba veriyor imam. Bir de ne? Hepşürdü dede elhamdülillah. Cevap veririz ona. He? cevap vermez. Çünkü cuma namazında konuşmak namazın içinde gibidir. Resulullah diyor, ashabına desen sus, bile cuma gitti. Ondan sonra, olduktan sonra, cuma namazı bittikten sonra ne olur? Ona şey olur, e, diyebilir ya hamkallah. Ama cuma namazı içinde asıl da fıkıhtan da değil. Nasıl namazda şükrettin Allah'a, sesini kıstın, hutbada da hamd edebilirsin ama Sesini duymadan kimse, yanındaki bile duymasın. İçinden hamd edeceksin. Yeni de dıdağın çabalayacak ki hamd edeceksin. Kendin duyacak kadar. Bir de abşurmak nerede? Alimler duyurlar. Derste. ilim halkalarında. Nasıl namaz dedirme mekruhtür? İlim halkasına girdin. Selam aleykum. O da Selam. Bir de bizim adetimizde var. Merhaba, merhaba, hoş geldin. Ne oldu? Dersi bölünür. Dersin Şeyi gider. Derste de ebşürdü. Aynen sesini kısalak, kimseyi duydurmadan ne yapacaksın? Kısa keseceksin. Evet. Şimdi abşürmenin kaldı hikmeti. Adabını, hükmünü, her şeyini öğrendik. Bir de neye kaldı? Hikmeti kaldı. Hikmeti nedir abşürmenin Hikmeti dedik İslam nedir? Eee Toplumsal bir dindir. Ne toplumsalı ne destekliyorsa İslam onu emretmiştir. Yani şeytanın hangi kapısı varsa İslam onu kapatmıştır. Hangi kapı Rahman'ın yolunda sırat-ı müstakimde cennete götürürse o kapıyı İslam dini açmıştır. Bunu bildikten sonra ebşürmek nedir? En toplumsallık bir nedir? Matottur. En insanları bir araya toplayan ...ve cennete götüren bir ibadettir. Onun için İslam'ın neyidir? İmanın neyidir? He? 65. şübesidir. Bunu yapsak ne olur? İmanımız artar. Ben niye e, özkan... ...epşiriyor ben ona... ...yerhamkallah diyorum? Niye diyorum ona? Çünkü imanım gereği. Allah emretmiş, Resulullah yapmış... Onu iç diyorum bu ne olur imanım artar. Evet. Abşürdün birbirinizle güzel doğa oldu. Bundan daha güzel ne ya? Karşıdaki seni sevdiğin artar. Senin ona sevgin artar. Şeytan ne olur ortaya yerde? Teşmit olur. Teşmitul Atız buradan gelir işte. Şeytan kahroluyor. Neden? İşte bundan dolayı. Bir de abşürmek bu bir ibadettir, bir zikirdir, hikmeti budur. Nasıl yemek yerken bir zikir var, tuvalete giderken bir zikir var, çıkarırken bir zikir var, elbiseni çıkardığı için bir zikir var. Bu da bir zikirdir. Hikmeti mümin her zaman Allahu Teala'dan olması lazım. Bu da nedir? Hikmetidir. İşte bu ne yapar? Ödü, adabı, uhuvveti, mehabbeti, toplumsallığı artırır. Bunları artırsan olur arkadaşlar? Çin, hasede, nefret toplumda ne olur? Azalır. Yok olur. Değil mi? Bir tane apşürüyor, gözünün içine bakıyorsun. İnsan ona kızar. Sen girdin bir yere salam verdin, her çeşit salamını aldı, birden almadı. Kızmaz mısın? Şeytan orada ne yapar? Giriş noktası yapar. Belki o adam o arada fiçli başka yerdeydir. Zihni gitmiş başka yere senin salamın almadı. Ama şeytan hemen dalar oradan. Ne yapar? Bir kendisine bir şey çıkartır. Malzeme bulur. Kendisine bir oradan vazife çıkartır. Ama bu türlü salamı vermek, ebşürmek bunlar nedir? Toplumsallıktır. Bir de kibri kırıyor. Fakir var, zengin var. Değil mi? ilimli var, alim var, o küçük var, büyük var. Hepsi birbirine yapsa ne olur? Çivil kırılıyor mu burada? Kırılıyor. Nefret gidiyor, hasedet düşüyor. Evet. Bu da odur. Bir de alimler diyorlar ki ebşürmek nedir? Daha başka bir meselenin önemli meselesidir. Bu da nedir? İtikad meselesidir. Cahiliyette ebşürmaktan bir de öyledir. Var bir günde, Bizim toplumumuzda da var. Ebşürmaktan uçsuzluk gelir derler. Yok mu sizde bu? Var. Mesela bir, bir tane bir şey konuştu, bir tane ebşürdü bak der. Doğrudur. Bu da ebşür. Hak'tan şahat derler. Hak'tan şahat. Ne ilakası var? Ha? Kendine bir delil aradı. Bak bu ebşürdü. E Allah demek ki ben onayladı. Yen de ursuz olur. Bir den abşürse bir yere gidiyor. Bir den gördü eskiden abşürüyor. Abi iş olmaz der. Buna da tıyara diyorlar Araplar. Müşriklerde bu vardır. Bugüne kadar da var. Arap aleminde hala var. Mesela ben hazırlandım balizime hazırladım sefere gidiyorum. Bir den abşürdü gitmem. Ursuzluk getirir Yen belli bir şahıs abşürse, yen kadın, yen çocuk, yen Çirçin bir adam. haçı var bu itikadlarında. Yen rengi filan olsa, epsürse, filan yere giderse bu ursuzluk getirir. Bu da nedir? Tiyara. Bu fıkıh itikatta bir mustalahtır. tiyara ursuzluk getiren. Aslında bu tayırdan alınmış. Eskiden çıksaydılar, mesela bir işe gidiyor. Bir vazifeye gidiyor. Bizde ne var? İstihara yaparız allah Teala'ya. İstişara, istihara yaparız. allah Teala'ya danışırız. Ya Rabbi deriz bir iş herliyse olsun. Onun duası var, namazı var. Ondan sonra çıkarız bir işe. Allah herliyse onu yazmış bizim için. Ama müşrikler ne yaparmışlar? Çıkan da ilk kuşa dikkat edermişler. O kuş sağa uçtuğu bir iş herlidir. Sola tarafa uçtu. Nedir bu iş? Olmaz, şerlidir. Vazgeçermişler. İşte buradan alınmış akide tuttu ya. Atatayür. Vakt şey kitaplarında, itikat kitaplarında geçer. Ta tayir buradan almış. Kuş böyle uçsa orada kalmış adı tayırdan almış. Tayir kuştur. E bu da bizim akidemiz, apşürmakın sünneti nedir? Bu cahiliyet akidesini kırıyor. Mesela bir tane apşürdü. Deseler ona e, e, işte e, urtsuzluk getirdi. Yani haktan şahat, yani bak doğrudur benim sözüm bu da apşürdü. Böyle şeye biz inanmazız. Bu itikadımızda yoktur. Apşürmak bir sünnettir. O sünneti biz ihya ediyoruz. O kadar. Bir de bir not düşüyorum burada. Şeyde derste unuttum söyleyeyim. Apşürmenin adabından. Mesela bizde ne var? Adet, adet gereği bir de ne apşürdü? Çok yaşa diyorlar Bunun hükmü nedir? Bu caiz değil. Bunun yeri şeriatta yoktur. Bu uydurmasyondur. Adetten ürften kalandır. Eğer adet ürf usul-i fıkhımızda şeriata karşı değilse ha, yeri var. Eğer var, karşıysa yeri yoktur. Bunun da şeriata karşı olduğu için, çünkü çok yaşa neyi iptal ediyor? Şer'i elhamdülillah o yarım saat aracı konuşmayı dedikleri gibi iptal ediyor. Onun için biz şeriata bağlıyız, adet, urfa reddederiz. Burada ret doğrudur demeyim. Reddederiz. Evet. Evet. Bir de dersi bitirmeden önce hikmet gereği tıbbi bir de var. Ebsülmeh'de. Bu da doğru olabilir, doğru da olmayabilir. Biz tüb tübba da inanırız. Eğer doğruysa bir mahsur yoktur. Bugündeki doktorlar ilim, bilim her yerde yayılmış elhamdülillah. Amerika'da, Avrupa'da diyorlar ki ebsülmeh Büyük bir nimettir insanın üzerinde İnsan sevinsin ebşirenden. Neden diyorlar? Ebşirenden diyorlar. Bütün ebşürmek asnası kaç saniyedir? Saniyelerdir. Üç saniye, dört saniyedir. O saniye asnasında bütün organların duruyor sana. Duruyor. Bütün organ istisnasız. Hepsi duruyor. Pankreas, mide, buğarsıklar, böbrek kareciğer, kalp, hepsi duruyor. Beyin duruyor. Saniyeler. Ondan sonra bir de çalışıyor. O durmak diyorlar güncelleştiriyor. Biz bilgisayarda bir şey var, giriyorsun, yenile diyorsun. Yani bir siteyi giriyorsun, bir ok var, böyle yarı yuvarlak, oraya basıyorsun, siteyi güncelleştiriyor. Canlandırıyorsun. İşte bu ebşürmek canlandırıyor insanı. E biz buradan ne vazife çıkarıyoruz kendimize? Diyoruz vallahi bu doğruysa bizim demek ki dinimiz muhakkak doğrudur ama o akılsızlara yani akıl akılsızlar ama zannediyorlar akılları var. Diyorlar biz her şeyi akıldan anlayacağız. Al size akıl işte. Biz niye elhamdülillah diyoruz. Allah'a şükrediyoruz. İşte alimler diyorlar ki elhamdülillah kalbin duruyor, ölüyorsun yani. Ondan sonra Allah sana hayat veriyor. Sen ne diyorsun? Elhamdülillah. Anlaşıldı mı? Bir de ebşürmenin bir nimeti var. bunu söylüyor biz söylemiyoruz. Şimdi insan ebşürürken acayip bir baskı oluyor bedene. Her çeşmini şey biliyorum. Bak bir yerin ağrıyınca ebşürmeni tutarsın. Mesela benim dağını belim ağrır. Ebşürmem her zaman tutmak zorundayım. Ebşürsem belimden şeylerin arasından ruhum sanki oradan çıkıyor. Çünkü orası nedir? Bozuktur, sakattır. Hastadır. Anlatabildim mi? Şimdi tüp diyor ki bir hamile kadın apşürdüğü aslında da çocuğunu atması normaldir dışarıya. Çünkü öyle bir baskı var. Böbreğine, ciğerine büyük bir baskı var insanı. Ama diyor Allah'ın rahmeti gereği. Tabi bunu dinsizler demiyorlar. Biz diyoruz. Ama doktorlar diyorlar ki ne diyorlar? Ee, doğa mı? Du tabiat. Tabiat diyorlar, öyle bir şey vermiş bedene. Apsürmeden önce beyine bir emirci diyor. Diyor hazırlan, bir sarsıntı geliyor. Ha? Bunu diyor. Bakın girin internete görürsünüz. Apsürürken o sarsıntıya sen hazırlanıp ne yapıyorsun? Onun için bu Ciğerimiz patlamıyor. Hamile kadın çocuğu doğdurmuyor. Düşürmüyor. Neden? Çünkü bütün karşısların bedenin ona karşı hazırlanmış. Şimdi sen yürüyorsun. Bir tane arkadan sana bir tokat vurdu. Ne olursun? Yüzlü kuylu gidersin. Çünkü senin haberin yok. Birden geldi. Ama sen durmuşsun. Yani yürüyorsun. Biliyorsun bir tane arkadan tokat vuracak sana. Seni sarsar mı Sarsmaz. Çünkü sen ona hazırlıklısın. Konsantre olmuşsun ona karşı. E, abşurmak da öyledir. Bunu kim öğretti? Doğa. E, işte bu da bizim dini, müminlerin imanını artırıyor. Kafirlere de iman vermesi lazım. Ama şeytan bırakır mı? Bırakmıyor. Onun için, maalesef doktorların birçoğu nedir? Dinsizdir. Maalesef. Halbuki en iman eden kesim Doktorlar olması lazım. Doktorlardan kastettiğimiz tıp doktorları, hakim dedikleri. Aslında bütün şeylerdir. Bak İspanyolu bir denizli vardır. Neydi kaptan? Kastan. Kaptan Costo. Fransız. Fransız mıydı? Bu adam dinsiz. Hristiyan değildir bile. Adam yani adı Hristiyan kimlikte bizim bu neden nasıl var Müslüman kimlikte. O da kalktı galiba teyze'de. Ahmad mı? Adı Çimlikleriz. selamı ama inanıp bir şey yapmıyor. Bu hayat boyuca felsefesini denizde araştırmalar yaptı. Bu Cebeli Tarık dedikleri Endülüsle e, Fas arasında bir geçiş var. E, nedir ona? E, ne diyorlar? E, Cebeli İspanyol ile şeyin arasında bir dar geçiş var. E, bu... Ha? İbn Tarık, Tarık, Tarık Boğaz. Cebel Tarık Boğaz. Evet. Orada baktı bir şey keşfetti. Baktı denizin içinde denizin içinde ortasından bir tatlı suyu nehri akıyor. Bunu keşfetti. Tatlı suyu nehri akıyor denizin içinde. Tuzlu suyundan tatlı su birbirine karışmıyor. Geldi yazdı tezini. Cürüntüyle bağırdı. Müslümanlar dediler dur bir dakika. 1400 sene önce bunu peygamberimiz söylemiş. Olur mu ya dedi bu. İmkanı yoktur. Muhammed bile denize inmemiştir. Sonra o zaman nerede benim anam aklamış? Ha? Hayatımı koymuşum mu? Gelin dediler bak bir ayet. Ve beynehumâ berzakun la Aralarında bir berzak var. Berzak kelimesi de Subhanallah Arapçada tasrif olunmaz. Aslı yoktur. Nasıl dedik şematenin aslı var. Teşmitten alınız. Berzak'ın aslı yoktur. Öyle bir orijinal kelimedir, tektir. Başka yerde kullanamazsın. Bu da gaybi meseledir. Berzak gaybi meseledir. Âlemül Berzak nedir? Berzak alemi. alemi. Nedir? Gayiptir. Bilemeyiz Berzak alemini O da nedir? Dünyadan kıyamet gününün arasındaki hayat, kabir hayatı ve betweenهما barzakhun la yugha. İşte bu da nedir? Bu da Allah'ın. Ondan sonra kaptan kastan oldu? Müslüman oldu. Allah ona hidayet verdi. İşte bütün alimler aslında Müslüman olmaları lazım. Allah'a iman getirmeleri lazım. Neden? Çünkü ilim onları Allah'ın varlığına sevk etmesi lazım. Ama bular haqqıylace bak. Bir tane alim ise Allah'a inanmıyorsa o ilminde sadık değil. O para için, dünya için, şöhret için ilmine yapmış. Hakiki ilmine hizmet etmiyor. Hakiki ilmine hizmet eden Allah'a iman etmesinden kaçınması imkanı yoktu. Evet, bu dersimizde bu kadar bugün. İnşallah önümüzdeki derste 66. şöbeyi açarız. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil âlemin ve salatü ala seyyidil ve